Halk için de bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtü saadet dünyada vahdet gibi. Kobu ayşu işreti için kim fenadır akıbet. Yarı baki ister isen olmaya taat gibi. Olsa kumlar sayısınca ömrüne haddü adet Gelmeye bu şişeyi çarh içre bir saat gibi Ger huzur etmek dilersen ey muhibbi fari ol Olmaya vahdet makamı kuşeyi uzlet gibi